Merhaba Zafer abi. Merhaba başkanım. Merhaba Cem. Merhaba Dilek. Merhaba sevgili Legendaryum Türkiye izleyicilerimiz. <gülüyor> Gondolin Düş serimize devam ediyoruz. Geçen bölümde yazmışlar ki Gondolin Düşmedi Mayagdin Düştü. <gülüyor> Sabredin hepsi düştü Hepsi düşecek az kaldı. Ne sabırsızlandılar ya. Bir an önce yıkılsın istiyorlar herhalde. Sonra da niye yıkıldı diye ağlayacaklar Zafer abi. Evet yüzünlü birçok iş olacak. Bu kadar detay verdi Tolkien. Düşüşü de heybetli Heybet olacak baya. merak ediyorum. <gülüyor> Ektiriyor mu? Sen orayı mı bekliyorsun? Orayı bekliyorum. Canım? Geliyor reis. <gülüyor> bir bahsettiler Zafer abi şöyle böyle dedi. Askerleri var dedi ve geçti evet. yani. Ama sonra sonra çok dahil olacak şimdi. Vallahi orayı bekliyorum. <gülüyor> sonra gideceğim size. <gülüyor> <gülüyor> sonra bırakacak mıyım? <bir> şey. <gülüyor> Bütün yüzme ekdiliyordu. Ekdili hikayesini anlattık mı gideceğiz biz? Ondan sonra sen anlatacak. Olur. Ne anlatsam? E, sen bilirsin ben kafamı girdi. <gülüyor> <yüreceğim. gülüyor> ben anlatırım bulurum bir şeyler. Evet Zafer abi. Nerede kalmıştık? Vallahi en son Tuor surlardan aşağıya Meglin'i atıp öldürmüştü. O sırada da Kanatanes'in yani Tuor'un adamlarının seçkin askerlerle Samuranes'in adamları birbirine girmişti. Ve bu olay şeyde gerçekleşiyor. Tuor'un evi olduğu yerde Ve Tuor Meglin'i tutup da aşağı atınca Samur Kulanı savaşçıları zaten kanat anesi özel seçkin askerler birliğinden sayıca çok daha fazlalar ve efendileri Meglin'e de sadık insanlar bunlar. Geçen bölümde de bahsetmiştik. Efendilerini umursayan ve onun emirlerine uyan bir topluluk. Onlar da bu efendilerin aşağı düşüp de parçalanarak öldüğünü görünce büyük bir hiddetle hepsi birden surların üzerinde Tuor'a saldırmaya başlıyor. Tuor ama bu saldırıya karşı hiç geri çekilmeden çok feci bir şekilde karşı Uyuyor. Baltasını her savurduğunda 3-5 kişiyi öldürüyor falan. Kanat ailesinin askerleri de Tuor'a yardıma gidiyorlar falan. Bakıyorlar Tuor, hani baş edilir gibi değil. Herkes Surla'dan aşağı falan düşüyor. Samur ailesinden kalan son işte 3-5-10 asker de saldırıdan vazgeçip kaçıyorlar ve ortamdan uzaklaşıyorlar. Tuor'un aklındaki düşüncede evini Örendili ve idrili güvenli aldıktan sonra direkt olarak hedefi şehrin ana girişine gidip oradaki askerlere destek vermek, orkların, Baldrokların girişini engellemek diyor ki bir ihtimal diyor ana girişi tutar da savunabilirsek orayı belki de geri sütle şansımız olur. Kalenin içinde uzun süre dayanabiliriz falan. Bir ihtimalimiz o falan diye düşünüyor. Voron ve itiraz ediyor buna. Diyor ki eşini çocuklarını ve güvendiğin sivilleri falan hepsini al buradan uzaklaş. Hani bu iş dönmez biz bir şeyini kaybedeceğiz. Thor gene de inat ediyor. Diyor ki olmaz hani ben savaştan kaçıyor falan gibi de olamam. Yalnız Warren ve'ye çok güvendiği için Warren ve sen diyor burada İdril'le Öğrendil'in başında kal. İşler çok kötüye giderse şehir uplak olarak yanıyorsa, yıkılıyorsa ve ben geri dönemiyorsam, ölmüşsem bunları koru ve uzaklaş. Artı yanına da tanesinden gene çok önemli kuvvetli savaşçılardan 3-5 kişiyi daha bırakıyor. Yani Eksa'dan bir saldırı olursa, oraya sızan bir ork olursa falan ve büyük bir hızla şehrin ana kapısına doğru gidiyor. Kapılardaki çatışmalar artık iyice şiddetlenmiş durumda. Yani kapıdan bir orklar, balroklar giriyor bir onlar püskürtüyor falan. Çok abartılmış bir şekilde yükselmiş savaş ama gondolinlerin çok daha fazla uzun süre dayanabile düşünülmüyor. Çünkü arkası kesilmedi bir şekilde saldırı tekrarlanıyor. Kırlangıçhanesinin reisi Duilin okçu bir haneydi biliyorsunuz ve Duilin çok atik bir reisti. Oradan oraya sekip oradan oraya sekip herkese oklarını falan yağdırırken en sonunda balroklardan birisi ateşli bir kargı fırlatıyor. Bunun gövdesini delip geçiyor. O da altta yanan ateşlerden Meglin gibi aşağı doğru surlardan düşerek feci bir şekilde ölüyor. Onun ölmesiyle beraber kırlangıçhanesi de çok fazla bozuluyor liderlerinin kalbiyle beraber bir saldırı gerçekleştiriyorlar ama tutunamamaya başlıyorlar. Balroklar da direkt olarak tek tek o ateşli kargılarını gondolinle askerlere atacaklarına onlar geri çekilip kaçamasın diye daha arkalarındaki yerleşim yerlerine bahçelere, evlere, binalara falan atıyorlar. Ana kapının orası arkasında bir ateş çemberi oluşturacak şekilde bir tuzak haline dönüşüyor. Ve ortalıkta kısa bir süre sonra da yanıp tutuşmamış, kararmamış ağaç falan kalmıyor. Yani. Hepsi ateşin altında yanıyor, gidiyor. Diyor. Her yer yanmış kül olmuş durumda falan Ben beyaz duvarlar sütunlar falan böyle üstünden böyle istilekeler yağlar falan akar hale gelmiş. Hepsinden daha kötüsü de böyle bu iblisler ki burada balroklardan bahsediyor iblis derken sürüngenlerin demir zırhlarıyla kaplı o yarı otomat sürüngenlerin falan şeylerinden tutunarak zırh aralıklarından burada dundaki solucanların evet. şeyi gibi düşünebilir kanca takılan yerleri gibi eklemlenerek yapılmış çünkü onlar. Onlardan tutunarak falan onlar duvarlara kaplıyor plara yaslanmıştı zaten. Tırmanıp içeri atlamaya başlıyorlar. Yani onları bir basamak gibi kullanmaya başlıyorlar. Ve bu alevli oklar, alevli kargılar durmadan da gondolinle askerlerin ve çevrenin üstüne yığıyor. Ve sonra dev bir balrok ordusu İmrisel'e tutunarak surların üstünde iyice bir kümeleniyorlar. Bir dizi oluşturuyorlar. Onların karşısında da rok var. Bu demir ve örs hanedanının. Yiğit komutanı. En cesurları falan. Zaten belirtmiştik. Bunların özel olarak balroklara gıcığı var bu hanedan lanet. <gülüyor> yani özel bir kinleri var Balroklarla falan. Rok diyor ki varsın diyor etrafı dehşet saçsınlar. İçinizde şu Balroklardan korkan tek bir asker var mı? Askerlerini toplamış. Helal. Asıllardan boyana diyor nol dedi halkına zulmeden bu canavarları diyor yok etmek için içinizde bir ateş yanmıyor mu? Helal. Bu diyor kaçış yolumuzu tıkayan lanetli yaratıklar karşımızda. Davranın artık kıvılcımlar saçan örs sancağının yiğitleri. <gülüyor> Yaptıkları tüm kötülüklerin hıncını çıkaralım bunlardan diyor. Ey yavrum. Yürü be. Rok ve arkasındakiler balrak olduğuna bir giriyorlar. Bunlar Allah Allah sesleri de. Bunlar genelde yüzler kullanıyorlar ya da çekişler. Allah Allah sesleri var mı bilmiyorum. Eru Eru diye de mı? <gülüyor> Ama burada belirtilmiş. <gülüyor> bir yere Bunlar... koşuyorlarsa Allah Allah sesleriyle koşuyorlar. Ya bu koşuyor kesin oldu. vardır. Geçen birim ne diyordun sen? <gülüyor> Selamat getir. Evet. <gönder. gülüyor> <gülüyor> Bunlar balroklara bir giriyorlar ki balroklar böyle bir saldırıya insanlar ve elfler tarafından alışık değiller aslında. Bir an balroklar da panikliyor ve bunlar balroklara pataküte bir giriyorlar balrokları dağıtıyorlar resmen. Hatta balrokların desteklediği ork ordusu falan kapılara doğru geri sürüklenmeye başlıyor. İnanılmaz etkileyici ve korkunç bir savaşa dönüşüyor iş. Rok önüne gelen balroğu devirmeye başlıyor. Gür darbele Korkunç bir savaş böyle. En sevdiğim ya. ya. Çok iyice. Gerçekten. Ve tabi balroklar düşüp yerlerde ölseler bile ateşleri ee, direkt abi. olarak sönmedikleri için etraftaki sıcaklık ve o kara isli ateşler falan bütün bahçeyi doldurur hale geliyor. Her yer alev alev yanar bir hale geliyor balrokların ölümüyle beraber falan. Ve Rog'un adamları hızını alamayıp bu sefer o sürüngen yığınlarının üstüne atlayıp sürünger yığınlarına yüzleriyle falan darbeler indirmeye başlıyorlar. O kadar çok sayıda balrok falan ölçülüyorlar öldürüyorlar ki kimilerinin kampçılarını alıp onlara karşı kullanıyorlar. Vay arkadaş. Ve balroklar o kadar büyük bir kayba uğruyor, o kadar büyük bir kayba uğruyor ki neredeyse bir anlatıcı Melkor'un hesabı yanlış olacaktı ve bu kadar balrok kaybıyla belki de Gondolin'i istila edemeyecek duruma gideceklerdi. Yani. Çok büyük haneymiş Müthiş gerçekten. Bir şey. Bundan sonra rokçuyuz. Ama tabi bu balrokların reisi ve o sıradaki Gondolin savaşının Melkor tarafından komutanı olan Godmong bakıyor durum çok ciddi bir şekilde tehlikeye giriyor yani bir şey var. Ordunun da morali bozulmuş durumda. Hmm. Bunları durduramıyoruz falan. Hemen komutanlarını, kalan komutanlarını kendi çevresinde toplayıp çok acele bir savaş konseyi oluşturuyor. Diyor ki bunların birebir karşısında geçtiğimizde sonuçta bunları yok edebilsek bile inanılmaz bir kayıp vereceğiz. bu hani O bakımdan diyor bir kısım önden diyor saldıracak ama geri çekilecek yavaş yavaş kapıların dışına doğru. Bir kısım da o sırada arkalarından dolanıp iki arada ezeceğiz. Meşhur Osmanlı takdini. Osmanlı takdini. <gülüyor> Yalnız bunlar önden böyle saldırıp ufak ufak bilinçli olarak geri kaçmaya başlayınca ROK ve askerlerinin önünden ROK çevreyi konuşan ediyor. Ve Abi şeyi... bandı ROK'lar Osmanlı mıdır? <gülüyor> <gülüyor> Torken'de <gülüyor> öyle bir şey var mı? Torken bence <gülüyor> Türk örfüne çok <gülüyor> nedere hakim bir şey. İngiliz yazar. Neyse İngiliz bir yazar. O olabilir. Osmanlılar'dan şey yapmış olabilir. etkilenmiş olabilir Osmanlıysa Müslümandır. Müslümansa Allah Allah sesleri. Allah diye saldırırlar. Sonuçta Allah Allah diye saldırırlar. Ama yani. bu sefer balroklar öyle saldırıyor olması lazım. <gülüyor> Bakrı <Balroklar gülüyor> yapanlar balroklar. Balroklar salavat getirmiş işte. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız rock planı anlıyor. Yani bir kısmını bölünün sağa ya da sola doğru ayrıldıklarını ve bir kısmının bunlarla birebir savaşmaya devam ettiğini falan. Diyor ki bunu yarıp geçebilmemiz için ana kuvvete değil bu yalandan geri çekilenleri gerçekten ezip geçerek kapıya doğru yanaşmamız hmm. ve oradan yandan gelecek kuvvete bunları bitirdikten sonra dönmemiz gerekir diyor. Bunlar bir dalıyorlar o önde yalandan taktik icabı çekilecek balroklara. Balroklar taktik icabı değil hakikaten geri dönüp kaçmaya başlıyorlar yani. Taktik hızından çok daha hızlı çekilmeye başlıyorlar dışarı doğru. Bu çekiç hanesini temsil edenler bu komutasında tumladen düzünün uçlarına kadar yani dış kapının oralara kadar falan biçek biçek gidiyorlar balrokları yakaladıkları ve her şey kendi lehlerine dönüyormuş gibi. Sanki o ana kapıdaki kalabalık azalmış gibi görünüyor. Büyük bir coşkuya da kapılıyorlar tabii hani bunları gelip sütle gidiyoruz diye. Şöyle de bir durum var. Bunu özel olarak belirtmiş anlatıcı. O güne kadar diyor hiçbir elf ya da insanın balrok öldürdüğü duyulmamıştı. Bunlar bu kadar balroğu yok edince balroklara zarar verilebileceği bu savaşı kazanabileceğimiz ihtimali de ortaya çıktığı için Gondolin'de yeni bir umut şey oluyor. Yani rog hanesi bu kadar balroğu yok edebiliyorsa demek ki bu balroglar da yenilmez, ölümsüz savaşçılar değil. Bunları da yenebiliriz diye. Yani ama hakikaten büyük efsane bir olay Büyük var. efsane hakikaten. Çok büyük savaşçı rog falan. Ama bunlar iyice ilerleyince bir anda Melko'nun ayrı bir önemli kuvveti ejderhaların bulunduğu. Yalnız buradaki ejderhalar daha sonra savaş tariflerinde anlayabileceğimiz gibi direkt olarak söylenmese Glaruk gibi ejderhalar uçan Uçan Ejderha değil bunlar. Sürüyen yani. Ejderhalar. Hiç uçan Ejderha'dan bahsedilmiyor bu hikayede. Bunlar oradan saldınca ve çok sayıda ork da bunları destekleyince falan rok ve kuvveti kendi arasında bir yuvarlak oluşturuyor ve gelenle savaşmaya başlıyorlar. Ama ardı arkası kesilmiyor, ardı arkası kesilmiyor. Rok orada öldürülüyor, onlar tarafından düşüyor. Hiçbir asker de o savaştan kaçmaya, kurtulmaya çalışmıyor. Bütün hane savaşçıları komple orada Tek tek ölüyor, hiçbir risk kalmıyor rok kuvvetlerinden. Rok gitti. Gazap çekici hanesinde. <gülüyor> Rok. Ve şey diyorlar, gondolü düşüşünden sonraki hikayelerde bu gondolin hikayelerinde falan gazap çekici hanesi ve Rok'a şarkılar, destanlar yazılıyor. Ve o destanlarda diyorlar ki en zayıf savaşçı bile en az yedi tane balrok öldürerek öldü. Ve komutanlarını ve gondolini ölene kadar terk etmediler, bırakmadılar. Hepsi üst üste yığılıp orada ölmüş bir şekilde kalıyorlar. Sonra bunlar da Rok hanesinde tamamen yok olunca tekrar içeri girmeye, duvarlardan tırmanmaya ilk kapıyı açmaya devam ediyorlar falan. O sırada da Pennot sırtını duvara vermiş önüne geleni biçiyor. Yine büyük elf komutanlarından birisi. Yalnız çok fazla sayıda geldikleri için belli bir süre sonra Pernod da o sırada ölüyor. Ve sütun ve kar kulesi klanındaki askerlerin neredeyse tamamı Pennotla beraber zaten yok oluyor. Çok fazla kayıp veriyorlar. Ama %100 kayıp sadece rock hanesinde oluyor. Her aniden 3-5 kurtulan çıkıyor savaşın sonunda. Son aşamaya gelince yani artık şu anla gelince Melko'nun goblin sürüleri kentin ana caddelerine falan doluşmaya başlıyorlar. İkinci, üçüncü kapıyı da geçmiş oluyorlar bu şekilde. Kırlangıç ve gökkuşağı kılanlarının böyle mevcutları da orada okçular bilmem ne durmadan savaşıyorlar surların üstünden. Her kapının yanında bundan surların üstünde ama yine de güçleri yetmiyor, kalabalığı yetmiyor ve orklar içeri doğru ilerlemeye başlıyorlar. Ve o kadar içeri doğru ilerliyorlar ki kraliyet sarayının bitişiğindeki çeşmelerin olduğu, kaynakların olduğu bölgeye kadar neredeyse orklar gelmiş oluyor. Yanlış Gorkmok tedirgin oluyor çünkü diyor hiç yani ne bu kadar kayıp verebileceğimizi düşünüyorduk ne de bu kadar kuvvetli bir dirençle karşılaşacağımızı düşünüyorduk. İş acaba tehlikeye mi girdi? Çünkü evet. hani Gorkmok'un şöyle de bir zoru var. Bu kadar muhteşem bir kuvvetle Gondolin'in iç bilgileri alındığı halde Melkor'a gidip de biz başaramadık derse muhtemelen kendisinin şey ölümü şey. ne sebep olacak? Böyle tedirginleşiyor da Gondol. şey diyeceğim salgant ne yapıyor? <gülüyor> O en son şeyde yatan değil mi? Yatan da ya, saklanıyordu en son. Battaniyesinin altında. altında. Onun hanisinin adı neydi ya? Alp. Dilek o haneden olabilir abi. Ne alakası var? Ben yatıp saklanmam, Yiğitçe gider savaşçı. Zaten çocuk. aslında onların askerleri de çok kahraman. Bakma. Hmm. Bu komutanları tırtın. Komutanları bir... tırtın. Bizim komutan tırt. <gülüyor> Bizim komutan. Seni komutan yapmadılar. Kadın diye komutan yapmadılar. Gördüler işte bak. Yeni cinsiyetçilik. Evet cinsiyetçilik yine cinsiyetçilik. Dilek sen en çok kafesten mi korkarsın? Evet nereden bildin? Benim yazdığım bir söz <gülüyor> Ve sonunda Gotmak şuna karar veriyor. Diyor ki böyle haldır huldur içeri gireceğiz. Bir anda her şeyi yok edeceğiz falan diye davranmak diyor. Bize diyor çok fazla sayıda askere mal oluyor. Ve işi tehlikeye sokuyor. O bakımdan diyor şu ana kadar ele geçirdiğimiz işte 1-2-3. kapıların olduğu yerlerde mevzilenip oraları ilk başta bir elde tutalım. Orada belli bir yığınak oluşturalım. Ondan sonra ilerlemeye, gondolin diğer bölgelerine geçmeye devam edelim diye komutanlarına bilgiler gönderiyor. Önceki coşkularından düşük ama daha kararlı adımlarla daha düzenlenmiş ok birlikleri, ejderhalar arasındaki balroklar falan yavaş yavaş öne doğru ilerliyor. Öne doğru ilerledikçe ejderhaların şöyle bir avantajı oluşuyor. Direkt olarak tek tek askerleri öldürmeseler bile ağızlarından çıkan ateşle falan ortamı o kadar çok ısıtıyorlar ki saklanmış puzu kurmuş bilmem ne falan da oradan kaçıp uzaklaşmak ya da o ısı altında bilinmeden ölmek zorunda kalıyorlar. Yalnız bu işi diyor çok hızlı bir şekilde halletmeleri gerekiyordu bu ejderhaların. Çünkü ejderhaların diyor bu ateşi sürekli kullanabilecek bir yetenekleri yok. Burada işte ejderhalar hakkında ilk hikayelerde önemli bir bilgi var. Ejderhaların diyor bu yok edici ateşi diyor sadece Melkor'un zindanlarının dibindeki mağmah tabakalarından beslenerek oluşturuluyor. Ama hani belli bir süre yakıt gibi kullan kullan kullan sonuçta ejderhalar ateş güçleri zayıflıyor ve kayboluyorlar. Tekrar Agbant'a gidip dolduramayacaklar için. O yüzden bu işgal hareketini, konumlanma hareketini bir an önce halletmeleri gerekiyor. Ve önlerinde de pek kimse duramıyor. Rok'tan sonra gitgide ileri doğru yavaş yavaş da olsa ilerlemeye başlıyorlar. Ancak haberciler böyle her yere dağılmış başka kim var hangi büyülükler var kim nerede onlara daha gerideki askeri birliklere haber verecekler falan. Narin bir flüt sesi duyulmaya başlıyor bütün savaş alanında. O flüt sesiyle beraber bir sessizlik oluşuyor. Orklar falan da kalıyorlar balroklar. Ve bunun anlamını diyor bütün gondolin biliyordu. O flüt sesinin ne demek olduğunu biliyorum. ve o anla ki bütün olayların büyük kısmını aslında Turgon kendi akıllısının üstünden komuta ediyor. Ektilion ve onun askerlerini de ekstra bir güç olarak savaşa o zamana kadar dahil etmemiş. Ama en sonunda Turgon da aşağı iniyor evet. ve Ektilion da hanesiyle beraber i̇şte öne çıkıyor. Ektilion'un hanesi i̇şte ne yapıyordu? Flütler çalarak savaşa giriyor. Şurada canlandırsanız ama hırağır <gülüyor> <beraber> anlatırsanız. <gülüyor> Canlandırırsanız ortalık yerinde durmaz başkan. Doğru. <gülüyor> o flüt sesi gitgide yükselmeye başlıyor. Çünkü çeşme klanındaki bütün askerler savaştan önce. Yani bir tane önde bir müzisyen yok. Hepsi müzisyen bunların. Hepsi flütlerini çalıyorlar. Ses gücüyle beraber sahneye çıkmaya başlıyorlar. Savaş sahnesinde boy göstermeye başlıyorlar. Ve onların zırhları bilmem neleri falan diğer bütün hanelerden daha süslü, daha parlak, daha... Böyle göz alıcı mücevherlerle kaplı falan yani. Buralarda bahsetmiştik 8 ayrı mücevher falan var her birinin üstünde. Değerli taşlarla falan süslü. Sonra müzik aniden kesiliyor. O müzik pat diye kesiliyor. Ektelion'un gür sesi duyuluyor ve hücum emri veriliyor. Kendi şey hanisindeki askerlere. orklar daha ne olup bittiğini anlamadan bunlar bir dalıyorlar kılıçlarla. O öndeki ok kalabalığı falan bir geçiyorlar. İşte bu. Sonra şey diyor anlatıcı. Söylenen odur ki diyor. Yani Bizde oradan bahsedenler odur ki. Ehtelon'un birliği o kadar iğrenç ılkın. Eldaliye ile giriştiği tüm savaşlarda düşenden daha fazla orku aynı anda katetti. <gülüyor> Böyle bir kıyım yapmışlar. Yani. <gülüyor> pata pata pata kese kese gitmişler. <gülüyor> Ve öyle bir korku yaratmış mı Ektelion adıyla da savaşıyorlar. Çeşmehanesi Hanesi. Ektelion diye de saldırıyorlar. Artık diyor bundan sonraki çağlarda bile bu kıyım o kadar etkilemişti ki orkları. Bundan sonraki savaşlarda Ektelion adını duyduklarında falan korkuya kapılıyorlardı. Öyle bir etkilemiş. Hatta orkları panikletmek için falan daha sonraki savaşlarda elfler Ektelion ismini kullanırlarmış. Yani Ektelion ismiyle saldırırlarmış. Duyar duymaz da orklarda bir korku oluşuyormuş. Panikletme Başlarlar. Yani Erun'un aslanı Ektelion diye bir zafer ama. <gülüyor> Bundan önceki zaferi de zaten Hayber Kalesi'ydi. <gülüyor> <gülüyor> Bu sırada bunlar orkları falan biçerken Tuor'da sonuçta kanat hanesi adamlarıyla beraber ektörlerinin yanına geliyor. Evet. Ve onlar beraber gelince zaten hakikaten onların önündeki birliklerin falan hiç şansı kalmıyor. İkisi de müthiş savaşçılar. Haneleriyle beraber çok büyük savaşçılar falan. Ve beraber hemen eşgüdüm oluşturuyorlar. Bir de çok disiplinliler bunlar anlatılanlara göre. Hemen ortak bir yapıya dönüşüyorlar. Hani iki ayrı bölük kendi işini yapıyor gibi olmuyor. İkisi tek vücut halinde hareket edebiliyorlar. Anlaşabilir diyorlar birbirlerine. Orklar neredeyse kent kapılarının dışına doğru püskürtülüyor. Bu Bayağı, Bayağı geri püskürtmeyi başarıyorlar. Fakat tam o sırada böyle şiddetli bir sarsıntı meydana geliyor. Toprak sarsılıyor. İşte ne bileyim sallanan taşlar falan aşağı düşüyor. Deprem olmuş gibi bir iz. ve korkunç bir gürültü. O gürültüyle beraber inanılmaz sayıda yani düşünülenin çok daha ötesinde ejderhalar ve balroklar ekleniyor ve Turgon'un kuvvetlerine saldırmaya başlıyor. Yani namussuz bütün Evet tamam, çok büyük bir ordu göndermiş demek ki. Ama şimdi Turgon'da bekletmişti abilere. Bu da sürpriz da, evet. saklamış. O kadar toz duman falan kalkıyor ki bu ejderhaların çok kalabalık bir şekilde bunların üstüne doğru yürümesinden falan. Etrafta tozdan bir sis bulutu falan oluşuyor. Her yerin üstü topraklarda toz yığınları falan oluşuyor. Kırlandış ve gökteki kemer arması taşıyan savaşçılar bu yıkıntıların arasında gene de kıran kırana okla, kılıçla, kargıyla Ektenion ve Tuor'a destek vermeye devam ediyorlar ama çok fazla sayıda da telafat veriyorlar. Ölüyorlar bu savaş sırasında. Onları gene de o kapıların dışında iyi kötü sabitlemeyi başarıyorlar. Biraz geri çekilerek püskürterek falan. Yalnız bu üst üste yığılmış böyle büklüm gibi ağır demir robotiklerden bahsetmiştik ya. Onların üstüne daha başka robotikler de yığılmaya başlıyor. Artık öyle bir yere geliyor ki Sur'da, da. Sur'da durmuyor. Sur aşağı doğru devrilince oradan da bir gedik açılmış oluyor. Oradan da Melkor ordusu içeri dalmaya başlıyor. Ve o sırada da yay ve kırlangıç klanlarından arta kalanların birçoğu ölüyor. Yalnız Tuor bütün çevredeki askerlere sesleniyor. Hangi klandan olursanız olun muhtemelen Gondolin askerleri falan gibi. Ve belli bir mesafe geri çekiliyorlar. Ve o sırada kırlangıç hanesinden işte ne bileyim kar kulesi hanesinden, sütun hanesinden kimler kaldıysa o çevredeki askerler hepsini tek bir bölük halinde birleştiriyor. Yine bir savunma düzeni oluşturuyorlar. Ektelion'un kuvvetleri, Tuor'un kuvvetleri ve diğer klandan ...koparlayabildikleri hayatta kalmış savaşçılarıyla beraber... ...çok düzgün bir savunma hattı oluşturuyor. Tek bir birlik şeklinde dönüşüyor. Ejderhaların ortaya çıkışı böyle bunların biraz geri çekilmesiyle falan... ...orklar tekrar bir kaleyeğine geliyor. Diyor ki artık hani biz silip süpüreceğiz bunları bilmem ne falan diye. Ve balrokları da yanlarına katarak gondonine saldırıyorlar. gene yani bunların üstüne saldırıyorlar. Bu kapışma sırasında Tuor'la ekleniyor çok kısa bir görüşme yapabiliyorlar. Tek şansımız diyorlar bu orkları falan yarıp geçmek... Ancak yarıp geçebilirsek tekrar geri dönüp bunları öldürebiliriz. Ama ilk başta bunları moral olarak ve sayı olarak azaltmamız lazım. En yüksek sayıda olanlar da orklar. Orkları biçip atmamız lazım. Ve bunu der demez de bunların askerlerine emir veriyorlar. Bunların üstüne gelen orksürüsün üstüne saldırıyorlar. Üstüne saldırdığı gibi Tuğol ok reislerinden ot rotu böyle kafasına baltasını vurarak kulağının yarısına kadar falan baltayı sokuyor o şekilde öldürüyor. Ve bu evet. çok önemli bir lider. Orklar açısından, orkların komutanlarından birisi bu. Daha sonra Balmeki üst üste darbeler rüyor Balmeki. Ve Balmeki lime lime ettiği söyleniyor Tuğrul'un balta darbeleriyle. Daha sonra da Luke diye bir komutanları var. Gene ork komutanlarından biri. Onu da tek bir hamleyle baltasıyla savurup ayaklarını kesiyor ve hareketsiz bırakıyor. O açıdan ordunun da moralini bozmuş oluyor. Ve bu sırada da Ektelion da ortalarına rüzgar gibi dalıyor gene orkların. Orkabal'ın kafasını dişlerine kadar. Yardır diyor tek bir hamleyle. Orkabal gene ork komutanlarından önemli komutanlarından birisi. Ve hep birlikte balrokların üstüne çullanıyorlar. Orkları bayağı telef ettikten sonra birçoğunu öldürdükten sonra ve fazla vakitimizde yok diye düşünüyorlar. Bu iblislerden, balroklardan üç tanesini ektelion kılıçla biçiyor atıyor yani. Pat pat pat önden öldürüyor onları. Yalnız Ektelion'un kullandığı kılıç işte gondolin yapımı yarı büyülü ya da efli bir kılıç. Özel bir kılıç. Mavi mavi parlıyordu diyor. Biz bunun hmm. filmlerden hatırlıyoruz. Soluk bir renkte parlıyordu. Bunun özelliği şu. Hani bal teni neyse artık neden yapılmışsa falan. Onları kesmekte bir kolaylık sağlayan ve normalden daha fazla yaraya ve acıya sebep olan bir kılıç. O yüzden Ektelion balroklara savaşırken bir avantaja sahip. Büyük savaşçılığı kahramanlığının yanı sıra. Ve onları çok canların acıtıyor her hamlesiyle. Her şeyle hareketsiz hale getirebiliyor. Tuor'un elindeki baltanın da normal bir balta olmadığı anlaşıldı diyor anlatıcı. Hmm. O baltanın adı neydi? Drone Borlek. O da hani öyle ışırtılı gibi parlamıyor, etmiyor falan ama inanılmaz kolay bir şekilde önündeki yaratıkları kesiyor. Normal bir savaş baltasından çok daha yetkin, çok daha güçlü bir balta olduğu ortaya çıkıyor. Ve her yerde önüne çıkanları ikisi korkunç bir şekilde biçerek yanlarında da askerleriyle ilerlemeye başlıyorlar. Kaçla göz arasında baltayla 5 tane balroğu öldürmüş oluyor torda. Vay arkadaş be. Ne bölümdü be? Ve savaşın geri kalanını daha sonra devam edeceğiz. Ekdeliyon'un asıl kahramanlık hikayelerine gelmedik daha değil mi sonra, abi? Daha sonra. Daha Glorfindel gelecek. Neyse ki bir bölüm daha birlikte izleyeceğiz. Bu bölüm çok güzeldi gerçekten efsaneydi. <gülüyor> Onu kırıyorlar, bunu dövüyorlar, bunu <gülüyor> eziyorlar. Tam belli. Tam sendik gerçekten kahramanlık hikayeleri. Ha... Biz karate filminden çıkıp birbirimize uçağa tekme atan insanlarız ya. Yani. Yokacak. Evet. evet, bu bölümün de sonuna geldik. Savaşın tam harlı olduğu zamanda Zafer abi bölümü Bitirdi. Daha devam ediyor savaş. Daha Glorfindel gelmedi. Evet. Altın gelmedi. Çiçek Hanedanı daha dahil olmadı. Eptelion'un nasıl kahramanlıklarını duymadık daha. Daha büyük kahramanlıkları var. Thor'un stratejileri var. Kral Turgon'un inadı var. Az sonra. Az sonra. <gülüyor> Hadi Kalan bu heyecanlı kısımlarda bir sonraki bölümde teşekkür ederiz abi. Teşekkür Rica ediyoruz ederim. Cem. Arkadaşlarımızdan yorumlarını bekliyoruz videonun altından yorumlarınızı yapın lütfen videoyu beğenin. O zaman yeni bölümlerde görüşürüz. Görüşürüz millet.